Evet, Açık Radyodasınız ve Açık Dergi programı Paris'te Son Tango bölümüyle devam ediyor. Ömer Madra telefon attığımızda Ömer Beyle e, neredeyse 15 gündür, 10 gündür e, Paris'ten canlı yayınlar gerçekleştiğine açık dergide devam ediyoruz. Şu ana kadar çoğunlukla kültür sanat parantezinde ilerledi. E, dergiye mahsus e, Paris'te Son Tango bugün başka gelişmeler olduğunu daha en başından söyleyelim ama sürprizini de kaçırmadan hemen sözü Ömer Bey'e bırakalım. Selamlar. Evet merhabalar iyi misiniz iyiz Ömer Bey siz iyi misiniz biz de biraz daha hareketlenmeye başladı şimdi onlardan evet, biraz bahsedeyim evet. evet lütfen bir kere bir alternatif zirve başladı Kopya 21 için Pazartesi itibaren ve Önemli gelişmeler de oluyor yani aktivistler, yazarlar, siyasetçiler, hemdicacları falan içinde bulundukları çok yetersiz olduğunu düşünüyorlar isti madalyeti için ve evet. Paris'in ötesinde bir umut için koşuturmamız lazım diyorlar ve Paris'e giden yol Paris'ten geçen yol başlıklı bir bascada çıkarıyorlar son birice iyi yazılar da var çeşitli dört bir tarafındaki aktivistlerin yerlilerin filan da çıkarttıkları arada tanıdıklar var hı hı. en önemli gelişmelerden bir tanesi bu 24 diye bir modern salonda oluyor alternatifcilere orada yapılan bir e, şeyde aktivistlerin aralarında Naomi Klein'in ve e, Britanya'nın işçi partisi lideri Jeremy Corbyn'in yaptığı bir, bir e, açıklama yaptılar ve dediler ki kitlesel olarak sivil itaatsizlik eylemi yapıyoruz. Fransız, Fransız başkanı François Hollande'ın bu cop 21 zirvesi sırasında bu e, gösterilere e, yasak getirmesini tanımıyorlar biz yani e, bizi bu bir hafta içinde bir haftadan daha üç dört gün içinde açıklanacak olan antlaşına ya da anlaşma hı hı. bizi güvenli tutmaya e, yeterli olamaz dolayısıyla tam tersini son derece tehlikeli diyorlar. Ve ondan sonra zengin ülkeler işte 3 derece ya da 4 derece santigrat saat su öngörüyorlar. Zaten bilim insanların 2 derece bile uygun değildir dedikleri tavanın evet. bunun çok ötesinde açılacak diye söylüyorlar. Dolayısıyla da her şeyin üzerinden böyle bilimsel kırmızı çizgilerin üstünden Bütün adalet ve hakkaniyet bütün üstünden ve de bütün hukuki metinlerin üstünden hepsinin üstünden çilindir gibi geçiyorlar. Biz de kırmızı çizgilerle çıkıyoruz diyorlar. Belli oldu tarihi. Öyle mi? 12, 12 Aralık Cumartesi günü ne çıkarsa çıksın anlaşma. Hangisi çıkarsa çıksın. 12 Aralık Cumartesi cumartesi günü saat 12'de yani 12-12-12 düz düz düz pek çok aktivist bu kırmızı çizgileri e, çiğneyerek e, girişiyorlardı. 800 kadar e, sendikacı ve başka işçi ve aktivistin bulunduğu bir toplantıydı. Çok büyük alkışlarla karşılandı ve işte iklim değişikliklerinden hayatlarını kaybedenlerin anısına da anısına da saygı gösteriliyor. Onlar şeyle trajik saldırılarda Paris'teki bu iş evet. saldırılarının hayatlarını kaybedenlerle dayanışma ve bu yazı yaz çetesi genişletmek istiyoruz ve böylece sokakları ele geçirerek açıkça ve evet, tartışma içsiz tartışma götürmez şekilde. Hollande'nin, Hollande hükümetinin bu vahşi ve opportunist bütün bu uh -huh. gösteri, yürüyüş ve protestolara getirdiği yasakları reddediyoruz diyorlar. Evet. İlginç bir şey, Jeremy Corbyn de aynı şekilde konuştu. Bir de Karapayar diye mesela ilginç bir kültür sektörü, hizmet sektörü, ben, biz genç kadın e, sendikacı ben, biz değişim istiyorsak pek çok işe de e, ya, da ihtiyacımız var ve iklim aslında bir sendika meselesi anına almıştır. Deyip, şeyin örneğini verdi 2008'de e, Britanya 800 milyar e, pound e, harcayarak bankalarını tutardı. Halbuki yüz, her yıl 100 milyar dolarda e, bir Belki kaçakçılığı filan yapılıyor. Hı -hı. Yani açık açık konuşacak olursak dedi Payer'da e, gezegen bir bank olsaydı çoktan kurtarmış olurlardı evet. diyorlar ve artık liberte böyle sadece bir kelime filan değildir dedi şeyde Hı -hı. E, Naomi Klein'da Hı -hı. üçünüyle <gülüyor> tüm aktivistlerinin Ee, önceden tutuklanmasını falan utanç verici şeyleri reddediyoruz. Ee, i̇fade özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları da hareket özgürlüğüne reddediyoruz. İlertedir. Sadece bir kelimeden ibaretti Zaten şeye de sadece e, maalesef görülen binlerce kişinin katıldığı alışverişlere uygulanmıyor. Mesela o e, şeylerine uygun olan bir şey de değildir. Özgürlük dedi. Evet. Ve çok alkış aldı. Şimdi bu böyle bir durumun içindeyiz. 12-12-12 bununla ilgili şeyler gerçekleştireceğiz. Bu arada bizim de küçük bir şeyimiz oluyor burada. Gene o 104'te konuştuğumuz aktivitlerden biriyle anlaştık. Elimizde bir tuvalet kağıdı var. Hımm. Ve burada şimdiye kadar çıkan Sentez Raporu diye adlandırılan iklim Değişikliği 2014 Sentez Raporu hükümetler arası İklim Değişikliği panelinin 5. değerlendirme raporunu tuvalet kağıdına gayet güzel bir şekilde basmışlar. Bunları delegelerin bulunduğu tuvaletlere yerleştiriyoruz. Aa, muhteşemmiş. Evet bunun fotoğraflarını da size göndermeye çalışacağız becerebilirsem. Evet. Ne olur ümitle beraber. Böyle de önemli bir girişim var. <gülüyor> yani ancak bir 24 ile 8 saat arasında bir zaman kaldığı doğrultusunda anlaşma çıkarılabilmesi çıkarabilmesi umudunu barındıran. Çok umutlu görünmüyorlar. Özellikle de dünyanın en büyük bilim insanlarından biri olan şeyin bir toplantısı vardı. Kendall Merkezi'nin başında olan, yani başkan yardımcısı olan e, Profesör Kevin Anderson. O diyor ki aslında e, şok etici bir mesaj da gelmiş durumda aslında. İklim krizi pek çok bilim insanının da ortaya koyduğundan daha da vahim. Açıkladığımdan diyor Kemal Anderson ve şunu söylüyor yani dönüş devrimci dönüşümlere ihtiyaç var bizim bulgularımızın ve onu yapmaktan kaçınmak kaçınmak için de kendimiz bile bilim insanları olarak da açıkça dile getirmekten kaçıyoruz ve kendi bilim insanlarının, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın birçoğu da Bunları sağlıyor. Burada bir fasad bir paravan, bir maske yapıyoruz. Kendimizi aldatıyoruz diyor ve işte şeyi filan konuş, konuşuluyor. Yani Schell Huber diye de Antisyağı Kim Schell Huber var? o da başka çok önemli bir bilim insanı. O da aynı şeyleri söyledi. Hindistan'da, Çennai'de korkunç, seller, var götürüyor. Bir yandan Norveç'te evet, öyle evet. şeyler var. Dünyanın her tarafında da. Becinde de inanılmaz bir hava kirliliği var. Bu yalnız şey değil, sıvallık için değil çevre içinde müthiş tabii bu arabaların yakılmasından falan ve Kevin Anderson diyor ki maalesef şey bir buçuk dereceyi tutturmak yani bir buçuk derecelik şey artışını tutturmak mümkün görünmüyor diyor. Evet emarelere bakılırsa. İ imkans imkansız oldu diyor. Sadece yüzde otuz üç bir ihtimalle İki dereceyi, yetersiz olan iki dereceyi kurtarabiliriz diyor. Ve çok önemli, peki burada niye geldiniz falan diyorlar, ona e, soruyorlar. En önemli şey, biz hala değişimi e, tetikleyebiliriz. Bu sadece dünya liderlerinin ya da büyük, büyük kuruluşların, NGO'ların, sivil toplum kuruluşların, büyük yardım kuruluşlarının diye, ya da bilim, topluluğunun da değil 7 milyar insanın gezegen içindeki meselesi ve çok az bir küçücük bir çoğunluk yani 10 bin, binde biri aslında bütün kirlenmenin çok büyük sorumluluğunu şey yapıyorlar iklim değişikliğinin diyor. özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ve onun yarısı kadar olmak üzere de alıp da yani çok az sayıda insan Eğer bu bütçenin içinde kalacaksa kendi hayatlarımızda da dramatik değişiklikler yapmak zorundayız diyor. Yani çok daha az uçmalıyız, çok daha küçük evlerde, çok daha az araba kullanmalıyız, çok daha az şey tüketmeliyiz diyorlar. Yani şimdi tam bunları söylüyor mesela Keminen e, Büsün ve burada trende bildiğin bir gazetede e, e, dağıtılan bedava gazetelerden birinde şöyle bir haber vardı. İşte kuş gribi e, vurdu Güney Fransa'yı ama merak etmeyin diyor. Manşet haber olarak bunu vermişler. Merak etmeyin. Noel eee Noel'in de yılbaşının büyük çelikesi olan fuagra yani kaz ciğerine bir şey olmayacak. Merak <gülüyor> etmeyin. Böyle çelişkiler de e, var tabii. Yani çelişki demek çok objektif kalıyor hatta galiba yüz, yüzsüzce yani <gülüyor> söylenenler. <gülüyor> evet yani Böyle bir sorun var fakat çok çiftli olarak uğraşan insanlar da var. Bir de Türkiye'nin bugün şimdi bu yayının yapıldığı sıralarda 102 Türkiye'den bir insanın da profesör ve asistanın uzalamış olduğu bir bilgileriyle ilgili bir basın toplantısı yapılıyor Türkiye'nin de. E, ye, ye, kömür yeni santral e, termik santrale kesinlikle hayır demesi gerektiğini e, aralarında e, pek çok tanınmış insanın da imzasının bulunduğu bir e, şey var. Bir de açıkça e, e, Türkiye'nin her türlü kömür çıkarmaktan limit başta olmak üzere çıkartmaktan vazgeçmesi gerektiğini Kömüre mutlak surette hayır demesi gerektiğini ve yerine yenilenebilir enerjileri derhal vakit geçirmeden, hiç vakit geçirmeden geçmesi gerektiğini söyleyen kuvvetli bir basın toplantısı ve deklarasyon var o basın toplantısında. Bakalım sonuçlarını da göreceğiz. Evet. Burada önemli bir de temiz kömür falan diye bir şey yoktur. Türkiye'nin bu gidişatı Türkiye'yi dünyanın en kirletici ülkelerinden biri haline e, getiriyor. Buna engel olmamız gerekir diye önemli bir şey de var. Bir de evin endüstüne şeyi sordum ben. <gülüyor> Bugün işte, e, bir saat sonra bir buçuk saat sonra e, şeye gireceğim ben. Bir, e, ortada konuşulmayan büyük de bir mesele var. Bu da tarım endüstrisinin durumu. %50'ye yakın, hatta 51'in üstünde bir kirlenmeye, üstünde eşitmeye başlıyor yani. herhalde. Hiç konuşulmuyor. Konuşulmayan şeylerden biri. Kevin Anderson'a bunu günkü toplantıda sorma fırsatım oldu. Benim e, tam bildiğim bir alan değil ama e, diye şöyle cevap verebilirim dedi. E, bu da e, salonun ortalık yerinde duran, bütün salonu kaplayan e, koca finlerden bir tanesi dedi görmezden geldiğimiz bu şekilde de olan bir çağrı söylemişti. Durum bu böyle. Biz e, vaziyette gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Evet yani işler bildiği gibi yani business as usual e, Halitur üyesinden çıkmak üzere bir aktivasyonda var zaten. Bunun haberi ilk başta verdik. Hatırlatalım. E, eylem kararı alınmış vaziyette. Sivil itaatsizlik hatta karar alınmış vaziyette. Paris'teki alternatif zirvede 12-12, 12'de 12 Aralık'ta öğlen saat 12'de Paris'te bir eylem olacak. E, Bunu da sonuca e, evet, bağlarken... Paris saatiyle 12'de olacak. Hatırlatmış olalım. Evet. Evet. Peki, evet. teşekkür ediyoruz. Ee, Ömer Bey. E, Haberleşme de estağfurullah önemli bir gelişme çıkarsa evet. e, onları da İrtibatlar her zaten. zaman konuşma imkanımız olabilir zaten. Peki, kolay gelsin çok. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, çok. sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.